Meddi Arız Tanımı Harfi medden sonra sebebi medden sükünü arız gelirse meddi arız olur. Peki sükünü arız neye derler? Kur'an-ı Kerim'i okurken durulduğu zaman var olan ama geçildiğinde ortadan kalkan süküne sükünü arız diyoruz. Biz bunu örnekle görelim. Mesela Kur'an-ı Kerim okurken duraklar vardır, ayet sonlarında. Biz genelde buralarda dururuz. Durduğumuz zaman kelimenin sonu cezimli olmuş olur, yani sakin olmuş olur. Cezimli olunca da sükün meydana gelmiş olur. Bu kısa bilgiye bir kez daha dönecek olursak şunu diyebiliriz harfi medden sonra ya demek ki burada da med harfi olacak harfi medden sonra sebebi medden sükunu arız meydana gelirse meddi arız olur şimdi ekrandaki örneğimize bakalım arkadaşlar burada birinci örneğe bakalım tek çizgiyle altını çizdiğim nun harfine dikkat edelim İlk örnek gördüğünüz gibi kelimenin sonu üstün olarak gelmiş. Bu normalde bütün Kur'an-ı Kerim'de böyledir. Şayet biz ayet bittiği zaman ara vermeden okumaya devam edersek ayetin sonundaki üstünü okuruz ve böylece diğer ayete geçmiş oluruz. Ancak duracak olursak ikinci örnekte çift çizgiyle altını çizdiğimiz gibi ayetin veya durduğumuz kelimenin sonunu bu ister esre, ister üstün, ister ötrü olsun fark etmez cezzimli olarak okuruz. Demek ki şu bilgi bizim tarafımızdan unutulmamalı. Biz kelimenin sonunda durduğumuz takdirde kelimenin sonu ...cezzimli olmuş olacak... ...ancak... ...eğer durmaz... ...devam edersek... ...o zaman da... ...cezzim ortadan kalkmış olacak... ...buna göre... ...sükunu arızın... ...tanımına bir kez daha bakalım... ...durduğumuzda... ...var olan... ...fakat... ...durmadan okumaya devam edersek... ...ortadan kalkan sükune... ağrı sükün denir... ...şimdi meddi arızı üç başlık altında incelemeden örneğe bir kez daha bakalım. Birinci kelime ya'lemun derken kırmızı renkte yazmış olduğumuz non'un üstününü üstün olan harekesini görüyorsunuz. Bu şu demektir. Biz bu ayeti okuyup veya bu kelimenin sonuna geldiğimizde durmadan devam ediyoruz. Mesela ya'lemun <gülüyor> ma Bakın burada durmadan devam ettik. Ancak çift çizgiyle altını çizdiğimiz kırmızının ki burada cezim var başında, demek ki biz bu kelimenin sonunda durmuşuz. Durunca da doğal olarak kelimenin sonu cezimli olmuş olur. Ya'lemun. <gülüyor> evet. İşte böyle geçildiğinde yani bir kelimeyi bir ayeti okurken geçtiğimizde ortadan kalkan ama durduğumuzda var olan süküne sükünü arıız diyoruz. Ancak bir önceki derste gördüğümüz meddi lazımın sükünü ise durduğumuzda da var olan geçildiğinde de var olan süküne sükünü lazım, ancak durduğumuzda olan geçildiğinde ise ortadan kalkan süküne sükünü arızlıyoruz şimdi medya arızın bölümlerine geçelim arkadaşlar bir kelimenin sonu ya üstün ya esre veya ötrü olarak biter dördüncü bir şık yok arkadaşlar bir kelimenin sonu üstün ile biterse biz bunu üç çeşit okuyabiliriz. Birincisi tül ile okuyabiliriz. İki, tevassut ile okuyabiliriz. Üç, kas ile okuyabiliriz. Demek ki bir kelimenin sonu üstün ile biterse biz bu kelimeyi bu üç okuyuştan biriyle okuyabiliriz. Öyleyse hemen okunuşlarına geçelim. Bir kelimenin sonu üstün ile biterse tül ile okuyabiliriz. Tül ne demek? Dört elif miktarı çekerek okuyabiliriz demek. Hemen okuyalım. Biz aynı kelimeyi tevessut ile de okuyabiliriz. Yani iki veya üç elif miktarı çekerek de okuyabiliriz. Okuyalım ya'lemun üç elif miktarı olarak okuduk. Şimdi iki elif miktarı okuyalım. Ya'lemun yine biz bu kelimemizi kasr ile de okuyabiliriz. Kasr bir elif miktarı uzatmak demektir. Ya'lemun evet. Demek ki bir kelimenin sonu üstün ile biterse biz bu kelimeyi üç çeşit okuyabiliriz. Ya tül ile yani dört elif miktarı çekerek veya tevessut ile iki veya üç elif miktarı çekerek veya kasr ile okuyabiliriz. Yani bir elif miktarı çekerek okuyabiliriz. Geçelim ikinci şıkkımıza. Bir kelimenin sonu esre ile biterse biz bu kelimeyi dört ayrı çeşitten biriyle okuyabiliriz. Hemen örneğimize bakalım. er rahim derken, birinci örneğimiz Er-Rahim derken kelimenin sonu burada esri olarak gelmiş. Zaten Kur'an-ı Kerim'de yazılı olan şekli de böyle. Ancak durduğumuzda er diye durmayız. Er-Rahim diye dururuz. Dolayısıyla burada kelimenin sonu esre geldiği için biz bu kelimeyi tül ile okuyabiliriz. Yani dört elif miktarı okuyabiliriz. Okuyalım. Errahîm. Aynı kelimeyi tevessut ile de okuyabiliriz. Yani iki veya üç elif miktarı uzatarak da okuyabiliriz. Okuyalım. Errahîm. Aynı kelimeyi biz kasr ile de okuyabiliriz. Yani bir elif miktarı çekerek de okuyabiliriz. Okuyalım. Errahim. Bir de biz bu rahim kelimesini rav ile okuyabiliriz. Peki rav ne demektir? Rav gizli bir ses ile harekeyi talep etmeye denir. Belli etmeye denir ram yapılacak kelimenin sonunu okurken sesinizin 3'te 2'si gidip geri kalan 3'te 1'i ile kelimenin sonundaki esre veya ötre olan harekeyi okumaya denir. Ama bu sesinizin 3'te 2'si gidecek, 3'te 1'i kalacak, siz bu 3'te 1'i ile kelimenin sonundaki esreyi veya ötreyi belli edeceksiniz. Niçin esre veya ötre diyoruz? Çünkü ram esrede veya ötrede olur, üstünde olmaz. Yalnız bu kelimenin sonunda belli etmeye çalıştığımız bu hareke tam bir hareke olmayıp, harekeye işaret eden küçük bir uygulamadır. Ancak rağmı ehlinden görerek öğrenmek ve tatbik etmek çok daha yerinde olur. Şimdi ikinci kelimemiz olan yevmit din kelimesine bakalım. Buranın da sonu esreyle bittiği için durduğumuzda biz bunu da dört çeşitten biriyle okuyabiliriz. Tule'yi okuyalım. Yani dört elif miktarı çekerek yevmit din tevassut ile okuyalım yevmi din Kasr ile okuyalım yevmi din efendim üçüncü şıkkımız ise kelimenin sonu ötre ile biterse biz bu kelimeyi yedi ayrı şekilde okuyabiliriz şimdi tul ile okuyabiliriz ki bunu artık biliyoruz. Dört elif miktarı çekerek okumakta. Okuyalım hemen Nesta'in kelimesini. Nesta'in Temesut ile okuyabiliriz. Nesta'in Kasr okuyabiliriz. Nesta'in Şimdi bir de Tul ile işmamı birlikte okuyabiliriz ama önce işmamın ne olduğunu bir görelim İşmam, sükünden sonra yani kelimenin sonunda gelmiş olan cezzimli nun bu örnekte cezzimli nun ikinci örnekte ise cezzimli olarak ra harfi gelmiştir İşte sükünden sonra dudakları uçlarını birbirine bitiştirmeyerek yummaya denir İşmam sadece ötrede olur, kelimenin sonunda bulunan ötre harekesine dudaklar ile işaret etmektir. Kısaca sükünden sonra ötreye işaret edilerek dudakların ileriye doğru toplama işlemine işmam diyoruz. İşmamı da ravm ile beraber ancak ehlinden görmenin bir hoca efendinin dizinin dibine çökerek okumanın daha faydalı olacağına inanıyorum. Biz bunu burada okuyabiliriz. Ancak anlaşılamayacağı ve yanlış anlaşılacağı kanaati taşıdığımız için bunu ehlinden diz dize oturarak görülmenin daha faydalı olacağına inanıyoruz. Öyleyse meddi arız nedir diye sorulunca Harfi medden sonra, sebebi medden, sükun arız gelirse, meddi arız olur. Şimdi örneklere geçelim. Arkadaşlar, örneklerin ilkinde, yani sizin sağınızda olan örnekler, Kur'an-ı Kerim'de yazılmış olan hali. Ok işaretinin gösterdiği örnekler ise, o kelimelerin veya o ayetlerin sonunda durduğumuzda kelimenin son harfinin harekesinin sükun olduğunu gösteriyor. Örnekleri görelim. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil aleminerrahmanirrahim Bakın ilk örnekte biz alemin kelimesinin sonunda durmadık. Devam ettik. Rabbil aleminen rahmanir rahim. Böyle durmadan devam ettiğimiz takdirde sükunu arız meydana gelmez. Ama ok işaretinden sonraki bölüme bakarsak elhamdülillahi Rabbil alemin. Bakın biz burada durduk. Peki bu kelimenin sonu bu kelimenin sonu ne ile bitmiş? Üstün ile bitmiş. Demek ki biz bu kelimeyi üç çeşit okuyabiliriz. Tul, tevessut, kasr. Yani dört elif miktarı, iki veya üç elif miktarı veya bir elif miktarı dediğimiz kasr ile okuyabiliriz. İkinci örnek ve fihi ya'sirun. Şimdi burada eğer durmadan devam edersek meddarız olmaz ancak ok işaretinden sonraki bölümde durduğumuz zaman ve fihi yine kelimenin sonu üstün ile bitmiş burada da 3 çeşit okuyabiliyoruz az önce söylediğimiz şekliyle 4 elif miktarı da okuyabiliriz 2 veya 3 elif miktarı da okuyabiliriz 1 elif miktarı da okuyabiliriz Artık bunların ne anlama geldiğini biliyoruz. Bir elif miktarı okumaya kasr, iki veya üç elif miktarı okumaya tevessut, dört elif miktarı okumaya ise biz tul diyoruz. Yani uzun okuyuş. Üçüncü örneğimiz de ''Velakin la yalemun. Bakın duruyoruz şimdi ''Velakin la yalemun. Biz dikkat ederseniz hemen hemen dört elif miktarı okumaya çalışıyoruz. Burada da kelimenin sonu üstün ile bittiği için dört elif miktarı okumuş olduk. Dördüncü örneğimizde malikil din derken Fatiha'dan aldık bu örneği de. Kelimenin sonu esre ile bitmiş. Ancak durduğumuzda sükün meydana geliyor ki okuyalım. Maliki'l-yevmiddin. Burada da kelimenin sonu sükünle bittiği için Dört vecih okunur, çünkü esreyle bitmiş. Son örneğimize gelince, yine kelimenin sonu üstün ile bitmiş. Fehum la yü'minun derken, orada Fehum la yü'minun, kelimenin sonu üstün ile bittiği için de yine üç vecih, yani üç çeşit okuyabiliriz. Efendim, konumuzu görürken, kelimenin sonu ötreyle biterse kaç çeşit okuyabiliriz demiştik. Örneğin İyya ke ve iyya Onun sonu ötreyle bittiği için bu ayetin sonu ötreyle bittiği için biz burayı tul ile, tevassut ile, kasr ile okuyabiliriz. Tul ile işmamı birlikte birlikte okuyabiliriz. Yani hem tul hem de işmam yapabiliriz. Temessut ile işmamı birlikte okuyabiliriz. Kasr ile işmamı birlikte okuyabiliriz. Bir de bir de ravm ile okunur. Diğer tecvitlerde olduğu gibi kısaca özetleyelim. Harfi medden sonra sebebi medden sükun arız gelirse meddi arız olur. Meddi arızın dört elif miktarı çekilmesi vacip değil caizdir. Çekilebilir de çekilme